...şey bahis şeklinde ele alalım. Bakın, şimdi İbn-i burada bahsettiği siyakın önemidir. Bu çok önemli bir husustur kardeşler. Siyakın önemi çok önemli bir husustur. Şimdi şöyle anlatalım. Siyakın ehemmiyetine dair bazı misaller zikredelim ve siyaka muhalefet etmenin tefsirde hataları nasıl hatalara götüreceğini belirtelim. Şimdi bakın dedik ki, ayet... Aslı itibariyle nasıl alınır? Önüyle arkasıyla alınır. Siyah ve siyaka göre alınır. Tamam? Şimdi şu, misal olarak şunu veriyoruz. Bakın, şimdi misale geçmeden önce İbn Musaemin iki noktaya vurgu yaptı. Birinci noktası neydi? Dedi ki biz Kuran'ın Kur'an'la tefsirine baktık, değil mi? Sonra Kur'an'ın Sünnet'e tefsirine baktık. Sonra Kur'an'ın sahabenin tefsirine baktık, değil mi? Sonra Kur'an'ın tabi'nin tefsirine baktık. Sonra siyah siyaka ile. Siyah, Sibak'la tefsire baktık yani ayetin önüne ve arkasına. Burada bulamadık yani bu saydığımız dördünde bulamadık. Siyah ve Sibak'a bakacağız. Siyah ve Sibak'a bakarken de şunlara dikkat edeceğiz. Ayetin önüne ve arkasına bakacağız. Gidişatına bakacağız oradan anlamaya çalışacağız ayetin anlamını. Ama diyelim ki biz ayetleri incelediğimizde önüne arkasına baktığımızda bir kelimeyle de karşılaştığımızda o kelimenin dindeki anlamıyla sözlükteki anlamı farklıysa o zaman ne yapacağız? Dindeki anlamını alacağız. Bir istisna hariç o da nedir? Eğer lugavi, evet, e, dini anlamı değil de lugavi anlamını almaya sevk eden bir delil varsa elimizde o zaman lugavi anlamını alabiliriz. Ama aksi takdirde asıl bizi ilgilendiren nedir? Şer'ye anlamıdır. O zaman önümüzde iki şey var. Bir, ayetin siyak, sibakına bakmak. İki, sözlük ve lugavi anlamlarına dikkat etmek. Şimdi önce siyak ve sibak kısmını alalım. Bakın siyakın ehemmiyetine dair bazı misaller zikredeceğiz e, burada ve siyaka muhalefet etmenin tefsirde ne gibi nasıl hatalara götürdüğünü belirteceğiz. Şimdi birinci misal bakın bu vereceğim misal müfessiller tarafından ihtilaflı olduğu gayet meşhur bir durum dolayısıyla e, zikredeceğim hem misalden vereceğim ayetin tefsirini de öğrenmiş olacağız böylece şimdi Saffat suresine bakıyoruz kardeşler Saffat 102 buna dikkat edeceğiz bakın Saffat 102'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince yavrucuğum rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. O da cevaben o da diyor bakın hak mı, İsmail mi olduğu söylenmiyor ayette doğru mu? O da cevaben babacığım emrolunduğun şeyi yap İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Şimdi bu safat 102'den biz ne anlıyoruz? Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı emrediyor. Rüyasında ona gösteriyor. Oğlunu kurban etmesini gösteriyor. Tamam? Allah bu kıssadan bahsederken diyor ki bu çocuk babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince İbrahim Aleyhisselam babasına şöyle dedi. Yavrucuğum seni rüyamda boğazladığımı görüyorum evet oğluna diyor yavrucum diyor seni boğazladığımı görüyorum ne dersin diyor bu duruma hani oğlunun psikolojik şeyini ölçüyor ne dersin diyor o da babacığım emrolunduğun şeyi yap diyor İnşallah beni sabredenlerden bulursun şimdi bu çocuk İbrahim aleyhisselamın iki çocuğundan İshak mıdır İsmail midir ayette yok çünkü neden yavrucum diyor yani İsmail veya İshak demiyor İsmini söylemiyor İbrahim aleyhisselam yavrucum diye hitap ediyor Hatta ayette diyor ki İbrahim Aleyhisselam ona sen ne dersin dediğinde o da diyor şu cevabı verdi. Baba dile baba ne istiyorsan onu yap tabir sayısı bu sabredenlerden bulursun. O da diyor yani dolayısıyla Allah Allah da burada İbrahim veya İsmail diye isimlendirmiyor. İbrahim Aleyhisselam da çocuğuna hitap ederken isminizlik demiyor yavrucum diyor. Dolayısıyla bu ayette kurbağına sunulacak olan İsmail midir İshak mıdır? Çok büyük bir ihtilaf vardır müfessirler arasında. Çok açıktır ihtilaf. Meşhurdur ihtilaf. Seleften bir grup müfessir, burada kesilecek olan, yani e, kurbanlığa tabir sayısı sunulacak, kurban edilmeye sunulacak olan e, kim olduğu hususunda ihtilaf etmiştir. Seleften bir grup müfessir, mesela İbn Abbas, İbn Ömer, ondan sonra Muaviye İbn Ebi Süfyan, ondan sonra Eşşabi, Hasanul Basri, İmam Mücahid, ondan sonra yine İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim, i̇bn Kesir ve daha pek çokları buradaki çocuğun İshak değil, İsmail olduğunu söylemişlerdir. İsmail olduğunu söylemişlerdir. Buna dair Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri... Tefsir yaparak birçok delil getirmişlerdir. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir yapmışlardır. Kur'an'ın içerisinden bu çocuğun kim olduğunu araştırmışlardır. Cümle akışına, siyah sibaka bakmışlardır. Birçok e, karinelere bakmışlardır ve bu alimler, saydığım bu alimler, bu çocuğun İshak değil, İsmail, olduğuna, e, İsmail olduğunu tercih etmişlerdir. Tamam. Dediğim gibi Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederek bu e, sonuca varmışlardır. Bu delillerden en zahiri birçok delil getirmişlerdir. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederken birçok delil getirmişlerdir İsmail'e, İsmail olduğuna dair. Bu delillerin en zahiri siyak yoluyla getirdikleri delildir. Birçok farklı delil getirmişlerdir Kur'an içerisinden ama en bariz olanı siyak sibakla getirdikleri delillerdir. Yani ayetin önüne arkasına bakmışlardır, dikkat etmişlerdir, İsmail olduğunu anlamışlardır. Halbuki siyak sibaka bakmazsan anlayamazsın. Ve biz hakikaten Kur'an okuduğumuzda siyak sibakı kelimeleri önüne arkasına çok dikkat etmeden direkt ayetin kendisine bakıyoruz. Aa orada diyor ki yavrucuma ha. demek ki bu belli değil. Bu kadar basit yüzeysel geçiyoruz. Halbuki bu böyle değil. Önüne arkasına dikkat edeceğiz bak bakacağız. Büyük ihtimalle bir karine bulunur. Bulunmazsa diğer durumlara el atılır. Ama asıl itibariyle siyak sibaka bakmamız gerekir. İşte bu saydığım alimler işte İbn Abbas, İbn Ömer vs. İbn Teymi, İbn Kayyim birçok alim İsmail olduğunu tercih ederken bunu siyak-sibak yoluyla tercih etmişlerdir. Ayetin önüne ve arkasına bakmışlardır. Mesela a, e, nasıl bunu anlamışlardır? Mesela Kur'an'da iki yerde kurban edilecek olanın İshak değil, İsmail olduğuna delalet eden yerleri bulmuşlardır. Kur'an'ın iki yerinde. Bir, Saffat suresinde. Birinci yer, Kur'an'ın Saffat suresinde. Ki az önce okuduğum ayet de oydu. İkinci yer ise Hud suresinde. Öncelikle Saffat suresine bakalım, oraya ele alalım. Şimdi... Saffat suresinde az önce okuduğum biz ayetin önüne arkasına baktığımızda ayetlerin siyakında akışında yani çok net bir şekilde görüyoruz bunu İsmail olduğunu bakın ayetleri önüyle arkasıyla ila alalım Allah Azze ve Celle ayet nasıldı az önce okuduğumuz ayet Allah Azze ve Celle peygamberi İsmail Aleyhisselam'a diyor ki dikkat edin lafızlara biraz gerisinden alıyorum ayeti siyasi bak dedik ya biraz gerisinden alıyorum diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a Oradan kurtulan, kurtulan İbrahim, ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. Bakın müjdeledik lafzına dikkat edeceğiz. Müjdeledik lafzı geldi. Doğru mu? İşte o zaman biz onu uslu bir çocuk ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince yavrucuğum rüyada seni boğazladığımı görüyorum bir düşün ne dersin dedi o da cevaben babacığım emrolunduğun şeyi yap İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi şimdi ayeti geriden aldık ama hala anlaşıldı mı hangisi oldu anlaşılmadı da ama dediğim gibi şu lafza dikkat edeceğiz İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik o müjdeledik lafzını zihnimizin bir tarafında tutuyoruz tamam mı Ayeti geriden aldık ama hala daha çıkmadı İsmail mi, İshak mı? Şimdi devam ediyoruz ayete. Bu ayetler, emrolunduğun şey yap, İnşallah beni sabredenlerden bulursun ayeti. Bu ayetler Saffat Suresi 99'dan 102'ye kadar olan ayetlerdir. Sonra bu ayetler devam ediyor kardeşler. Devam ediyor, ediyor, ediyor. Daha sonra 112. ayete geldiğimizde, 112. ayete geldiğimizde, Birinci müjdelemeden sonra atıf yapıyor Allah. Hani az önce dedim ya müjdeleme kelimesine dikkat edin. Ne, neydi? İşte o zaman biz onu uslu bir oğulla müjdeledik dedi ya Allah. İşte bu müjdelemeden sonra Allah atıf yapıyor. 112. ayete kadar devam ediyor. Atıf yapıyor ve diyor ki bi بِاِسْحَقْ نَب۪يًّا مِنَ salihin Sonra salihlerden bir peygamber olarak ona ishakı müjdeledik. Salihlerden bir peygamber olarak ona ishakı müjdeledik. Anladık mı şimdi? Buraya kadar bakın. Ayet nasıldı? İbrahim aleyhisselam onlardan kurtulunca ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim beni salihlerden olacak bir evlat ver dedi. İşte o zaman biz onu uslu bir çocukla müjdeledik. Demek ki İbrahim aleyhisselam bir dönem gelmiş bir çocukla müjdelenmiş. Doğru mu? Sonra o müjdelenen çocuk, dikkat edin. O müjdelenen çocuk babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince... Tamam mı? İbrahim Aleyhisselam ona diyor ki yavrucuğum ben seni keseceğim. Boğazladığını görüyorum rüyada. O da diyor ki babacığım emrolunduğun şeyi yap. Demek ki ilk müjdelenen kesilenmiş, doğru mu? İlk müjdelenen kimmiş? Bu e, yürüyüp gezecek çağına geldiği zaman kesilecek çocuk oymuş, doğru mu? İlk müjdelenen. Sonra 112. ayete geldiğinde Allah diyor ki biz salihlerden peygamber olarak ona İshak'ı müjdelerik bu sefer. Ha bu ikinci müjdelenen. Demek ki kesilen kimmiş? İlk müjdelenenmiş. İlk müjdelenen İshak olamaz. Neden? Çünkü ikinci müjdelenen kim? İshak. Delil, salihlerden bir peygamber olarak ona İshak'ı müjdeledik. İleride böyle diyor Allah. İşte bakın ayetin ilerisine devam ettiğimizde baktığımızda kesilecek olanın kim olduğu anlaşılıyor. Birinci müjdelenen çocuk mu? İkinci müjdelenen çocuk mu? Birinci müjdelenen. Birinci müjdelenen kim? İsmail. Neden? Çünkü ikinci müjdeleneni Allah İshak diye açık bir şekilde isimlendiriyor ve diyor ki Salihlerden peygamber olarak ona İshak'ı müjdeledik. Birinci müjdelenenin ikinci müjdelenenle ayrı bir şey olduğunu gösteriyorum. Ayrı kimseler olduğunu gösteriyorum. Çünkü Allah'ın kelamının bu şekilde hamledilmesi uygun olmaz. Yani birinci müjdelenen de İsmail, ikinci müjdelenen de İshak. E, şey birinci müjdelenen de İshak ikinci müjdelenen de İshak bu saçma olur tabir sahisi. Yani saçma demeyelim buna bu e, Arap diline dilinin aslının dışında bir şeydir. Neden? Çünkü atıf muğayyere gerektirir. Atıf muğayyere gerektirir. Ayrılık gerektirir. Mesela ne gibi? Ben susamlı bisküvi desem Bunlar aynı şeyler olduğunu gösterir. Ama susam ve bisküvit desem, ikisinin arasını ayırsam, susam ayrı bir şey, bisküvi ayrı bir şey olduğunu gösteriyor. Doğru mu? Dolayısıyla Allah Kur'an'da birinci müjdelenenle ikinci müjdeleneni ayırmış. Birinci müjdelenene demiş ki, biz biz İbrahim'i çocuk müjdeledik, sonra o yürüme çağına gelince kesilmesini emrettik. Sonra Allah diyor ki, ve... İshak'ı müjdeledik ileriki ayette. Demek ki ikinci müjdelenen İshak'mış ve o da birinci müjdelenenden ayrı bir şeymiş. Tamam. Dolayısıyla ayetin siyah ve sibaklarına baktığımızda kardeşler bize gösteriyor ki ee, kesilecek olanın İsmail aleyhisselam oldu. Bakın dedik ki bir yer daha var Kur'an'da. Onun da siyah sibakına baktığımızda kesilecek olanın İsmail olduğunu görüyoruz. Bu da Hud suresindeydi dedik değil mi? Birincisi, birincisi Saffat suresindeydi onu ispatladık. Kardeşler Hud suresine de baktığımızda kesilecek olanın ee, kurban edilecek olanın İsmail olduğunu görüyoruz. Bakın delil şu. Şimdi melekler İbrahim aleyhisselama geldiler çocukmuş dediler doğru mu? Şimdi İbrahim aleyhisselama geldiklerinde ne dedi melekler? Dikkat edin hafızlara. Dediler ki korkma biz melekleriz. Lut kavmine gönderildik. Melekler böyle dediler. Sonra ne dediler me melekler? Allah Azze ve Celle nasıl devam etti? dahiket, وَإِمْرَاتُوا قَائِمَةٌ فَدَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهُ ve وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ Şimdi melekler İbrahim Aleyhisselam'a geldiklerinde korkma biz melekleriz Lut kavmine gönderildik. O esnada hanımı ayakta idi ve güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Şimdi burası çok önemli aslında. Daha İshak doğmamış, doğru mu? Şimdi bu ayette çocuk müjdeleniyor. İshak doğmuş mu bu ayete göre? Daha doğmamış. Melekler müjdelendi. Neden? Çünkü diyor ki, biz Lut kavmine gönderildik. O esnada hanımı ayaktaydı, güldü. O da İshak'ı, ona da İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik diyor. Demek ki bak daha İshak doğmamış. Allah Azze Allah Azze ve Celle, melekler vasıtasıyla İbrahim Aleyhisselam'a İshak'ı müjdeliyor. İshak'ın ardından kimi müjdeliyor? Yani ne diyor İbrahim aleyhisselam melekler? Diyorlar ki bak Allah sana İshak'ı müjdeliyor. Sana İshak diye bir çocuk gelecek. İsmi İshak olacak. Ve İshak'tan da Yakup gelecek diyorlar. Böyle müjdeliyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam neyi biliyor? Bir tane oğlu olacak İshak, bir de torunu olacak Yakup. Bu İshak'ın da bir çocuğu olacak Yakup. Doğru mu? Peki İbrahim Aleyhisselam Biliyor ki çocuğu büyüyecek. Çünkü melekler ona haber vermiş. Büyüyecek. İshak olacak. İshak diye bir çocuğu olacak. Bu çocuk büyüyecek. Ve Yakup gelecek bu çocuktan. Peki nasıl İbrahim Aleyhisselam düşünebilir ki Allah ona bir çocuk kesmeyi emrettiğinde bu çocuk İshak olacak? Mümkün değil. Çünkü İbrahim Aleyhisselam kesin biliyor ki bu İshak ölmeyecek, büyüyecek. Çocuğu olacak. Değil mi? Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ölecek İshak. Bunu biliyor. O yüzden cümlenin anlam olarak da bazen siyasi sibakına baktığımızda açık ve net bir şekilde görüyoruz. O yüzden kesilecek olanın ishak olması mümkün değil. Çünkü biz biliyoruz ki çocuk ne zaman kesil, kesilmeye e, başlandı? Yürüme çağına gelince diğer bir ayette. Tamam? Yani daha böyle 3-4 yaşlarındayken değil mi? yürüme çağına geldiğin zaman kesilmeye emretmiş. E, 3-4 yaşındaki bir çocuğun çocuğu olamaz Yakut diye. Ama Allah ona söz vermiş, bak sana bir ishak gelecek. O İshak'tan da bir tane Yakup doğacak. O İshak evlenecek, çocuğu olacak, çocuğu da Yakup olacak. Dolayısıyla kesi, kesilen kesinlikle kim olamaz? İshak olamaz. Anladık mı? İşte bu ayetin de öne arkası anlam olarak siyakına baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz ve daha birçok karina var. Ama dediğim gibi bu eri sünnet arasında ihtilaflı. Ama bazıları mesela İmam Taberi gibi, ondan sonra büyük lerden İmam Kurtubi gibi kesilecek olanın İshak olduğunu söylemişlerdir. Ve birçok delil getirmişlerdir. Ve bu bizim getirdiğimiz siyak sibaka itiraz etmişlerdir. Bu tartışmalı bir konudur ama bu alimler de onların itirazlarına, onların getirdiği delillere cevap vermişlerdir ama ben hulusasını açıkladım. Raci olan görüş budur. Kesilen İsmail Aleyhisselam'dır. Söylediğim iki ayet ve siyak sibakı ile birlikte kalinelerden dolayı raci olan budur. Evet. Şimdi siyak sibakın önemini anladık. İkincisi ne? İkinci vurgusu neydi İbn Süleyman?